Şimdi yalnız bu ışık benim gözüme gidiyor. Halbuki ben sizin gözlerinizi görmek istiyorum. Şurayı biraz açın. <gülüyor> Şimdi birkaç şey. Ya yani bir kere o kadar güzel bir programlar yaptınız ki yani işte. Son Dinlediğim kısımları sonuna doğru, hepsi harikaydı ve muhteşem bir düzenleme yapmışsınız. Sakın organizasyon falan filan değil. Siyonizmden bahsediyorsunuz zannederler. Sionlu Düzenleme yapmışsınız. Onun için ihlas. Hakede tanıdığımız tabii ihlasın en başında rahmetli Emre Rönde tanışırdım. Eskiden e, odasında uzun uzun sohbet ederdik filan. Sonra bir temasımız kesilmişti. Şimdi baktık ki o anlattığı tohumlardan çok büyük bir ilerleme kaydetmişsiniz. Bugünkü toplantı da muhteşem bir şey. Yani bu dışarıda falan böyle bir şey olmaz. Orada insanların gözüne bakarsan <gülüyor> hiçbir şey olmaz. Yani. bu bakımdan. <gülüyor> Yalnız tabii bu kadar güzel e, gördüm işte biz getirdiklerandan itibarenki programlarda gördüğüm, o kadar güzeldi ki hiç böyle bir his bana gelmemişti ya ömür boyu neredeyse doğduğumda <gülüyor> diye başladım o zamandan beri unutuk atıyorum ya Türk her yerde dünyanın her tarafında hep beraber kalabalıklara falan, çok şükür fakat yani şimdi bunları dinledikten sonra. Dedik ki, yahu şimdi bundan sonra ben ne diyebilirim? Ne desem sanki pişmiş aşa soğuk su katmak gibi olacak. Neyse soğuk suyum da yok. Neyse şimdi sizi gördük. Şimdi birkaç şey. Şimdi bazen böyle bir programlara çıkacağım bilmem ne falan. İşte tabi bilmeyenler yapıyordu. Şimdi öğrendiler. Hocam işte bize kendinizden bahsedin. İşte neler yaptınız, neler ettiniz bilmem ne filan. Yok. Olur mu? Ne yaptıysam neye yap. Nasıl oldu biliyor musunuz? Ben demediğim için oldu. Ben ben diyenden hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi böyle... Türkiye'nin en ücra köşelerinden her tarafından senelerdir dünyanın her ülkesinde hemen hemen her tarafından böyle büyük kalabalıklara çok şükür yani benim bir şey yaptığım yok kendiliğinden oluyor biz de çıkıyoruz oraya ama şöyle ışıkları değişip de sizin gözlerinizi gördüğüm zaman bana bir haller oluyor yani öyle ya tabii aklımda bir şeyler vardır daima da ama hani öyle hazırlayıp da yazayım da bilmem ne falan öyle şey olmaz ya kalabalığına çıkınca bana bir haller oluyor Kendiliğinden böyle bir sürü laflar dökülüyor, geliyor, kendiliğinden geliyor. Ben de şaşıyorum bu işe, nasıl oldu, ne oldu? Sonra ve tabii 6 yaşında da işte o yatılı mektepte Ankara'da, okuma, yazmaya öğrendiğim andan itibaren böyle şeyler yoktu ortalıkta ama. Ben bir takım kitaplar buldum, bir odada, yatılı mektepte tasavvufmuş. Bunları okumaya başladım. İşte bizim 1500 senelik, 1200 senelik şairlerimizin şiirlerini okudum. Çok hoşuma gitti falan. Kendi kendime. 6 yaşında, 7 yaşında. Şimdi onlardan birinde de geçiyordu. Ve ben yani mesela böyle işte konuşma yapıyoruz falan ortalık yakılıyor falan bilmem ne. Ya ben de şaşıyorum bu işte nasıl oluyor? Ben yokum. Allah Allah. Sonra o şiirlerden de herhalde tabi aklımda kalmış biraz etkilenmişim. Yani ki hakikaten samimi olarak edebiyat olsun falan diye değil. Öyle bir his geliyor. Ya arkadaş ben boş bir kamışım. Allah yüflüyor benden ses çıkıyor Ya. Yani ne yaptıysam öyle kendiliğinden oldu. Arap evet, şükür. Şimdi işte bazen böyle programlarda falan der işte kendini anlat işte ne yaptın ne filan. falan. İşte, olur mu? Ben lafını hiç demem. Hiç demem. Yalnız biz tek yerde ben lafını severim. Ne demiş? Çok eski şairimiz, halk şairimiz. Bir ben vardır benden içeri. Yunus Emre. Johnny bilmem kim filan değil. Yunus Emre. <gülüyor> Yunus Emre'nin hocası kimdi? Yani bizdeki işte bir 1000 yıl önce 1200 yıllar önce falan büyük bir akım oldu. Ve Asya'nın bir köşesinden Baltık Denizi'ne kadar nerede Türk varsa hepsinde birden oldu. Aynı şey. Bunlar işte bir takım dervişlerimiz, büyük halk şairlerimiz, tasavvufi şairlerimiz vardı. Yani bunlar aşağı yukarı hepsi aynı şeyleri anlatıyorlar ama yani öyle bir ayrım şu tarikat, tarikat böyle bir şey yoktur. Hepsi bir. Fakat bunların hepsinin Velilerimizin hepsinin, hocaların hocası kimdir? Bunu bütün Türk dünyası biliyor. Kazakistan'da biliyorsunuz. Demirel oraya gittiği zaman şey karşılıyor. Nazarbay, Cumhurbaşkanı. Diyor ki, atla gittiniz, uçakla döndünüz. Diyor Kazakistan'da bizimkine. Sonra o teklif ediyor. Gelin beraber bir Türk Üniversitesi kuralım. Türk-Kazak Üniversitesi. Adını ne koyalım? Gene o söylüyor. Hoca Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi dedi diyor. Hepimizin atasıdır. Onu kuruyorlar. Sonradan da kısmet oldu. İşte Necmettin falan. Sonra beni mütevelli heyetine almıştı. en büyük şeref. Bütün Türk dünyasındaki böyle bir üniversitenin Ebren Kentin. Mütevelli heyetinde işte Çocukluğumda haritalardan bakıp hayal ettim. Ya resimlerine baktım. Asya'nın orasında, burasında falan. Türk isimlerini buldum. İyi yerlere gitmek nasip oldu. Kazakistan'a gittik. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine gittik. Onun da hocası Aslan Baba'ymış. Onun da türbesine gittik. Ve bakın, Sovyetler zamanında, komünizm zamanında bile Mesela bir çift nişanlanıyor. Sonra evlenecekler. İkisi kalkıp önce kalkıp Aslan Baba'nın türbesine gidiyorlar. Bir dua ediyorlar. Ondan sonra kalkıyorlar Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine gelip dua ediyorlar. İşte fatiha okuyorlar ona falan. Komünizm zamanında, Sovyetler'de. Yani burada uzun yıllar Böyle bir şey desen hemen vay yobaz mobaz diye başına bela alırlardı. Bana diyemezlerdi ama yani hava buydu. Neyse şimdi onlar biraz dengelendi o işler. Bela değil. Yani şimdi bu bedilerimiz <gülüyor> fakat hepsinin kökeninde 3000 sene sene önce 2.000 sene öncesine kadar filan dünyada gelmiş geçmiş bana inanmıyorsanız Japonların kitaplarını okuyun <gülüyor> Japonca o da Türkçeyle akraba aldığını da ispatlardaydık falan. bana diyorlardı ki sen pek Japona benzemiyorsun ama sen Japonsun arkadaş öyle sayılırız kafanın içi aynı ondan sonra Yani şimdi onlar da öğrenmişler. Kendileri kitaplarında yazıyor Japonca. 3000 bin yıl önce. Asya'nın büyük Türkistan. Her tarafı Türkistan zaten. Ama işte Doğu tarafı. Uygur ülkesi. Gelmiş geçmiş en büyük medeniyeti kuran bilim, tıp, tarım teknolojisi bugün bizim Asya'dan Anadolu'ya getirdiğimiz, oradan yavaş Balkanlara falan oradan yavaş yavaş Avrupa'ya yavaş yavaş geçmeye başlamış olan ne kadar güzel meyva, çiçek falan varsa hepsinin üretmek işini Uygurlar yapmıştır. Mesela orada yaptıkları sulama kanalları falan Tarsus'un güneyinden kuzeye inanılmaz. Teknik harikalardır. Şimdi şu anda he, ve onlar bağımsız olmuştur. Fakat 1948'de Stalin, hayret adam Amerikalı da değildi ama <gülüyor> Stalin 1948'de Doğu Türkistan'ı bağımsız olmuş, Çine hediye ediyor ve komünist ya, oraya hediye ediyor. Çinliler de hemen birkaç sene sonra katlayama başlıyorlar. Ben Çinlilerle de çok, yani ahlattığım çoktur falan birçok Çinli, eski kültürlerini biliyorsa. Fakat, yani bunlar da işte şimdi, Komünist'te herkes bisikletle her yere gidip geliyordu Çin'de. Şimdi hepsi şu büyük büyük, ne der, cip diyorlar burada, dışarıda SUV diyorlar falan, bir en büyük vasıtalar var ya, herkes bundan alacak tıkış tıkış. Şangay falan dünyanın en lüks en pahalı şehri olmuş içinde Yani komünizmden süper kapitalizme geçtiler ve sonları oradan gelecek. Hepsi bir hırslandı, bir maddiyata düştü. Kendi kültürleri de zaten unutuldu gibi oldu. Mao bir taraftan komünizm tilahtı yaptı. yaptı. Ondan sonra da bir tane kültür devrimi yapıp Çin'in eski kültürünü yasakladı ve neredeyse yok etti. O bakımdan şimdi bunlar vahşi kapitalist oldular. Yani hırsla Böyle ben ben bunu isterim, bunu isterim, bunu da isterim, beni isterim. Ne yapacağım bunlarla? Öbür dünyada yer kalmamış zaten. Ha, bir gün şeye gittim, havalarına gittim, baktık. Türk hava yolları falan olacaktı. Giriş dönüş bileti alayım bir yere dedim. Lan yok. Onun yerine yeni hava yolu kurulmuş. Öbür dünya hava yolları diyor. Ben de gittim oraya. Gidiş dönüş bilet istedim yok dediler sadece gidiş. <gülüyor> e peki yanımda ne kadar eşya alabiliyorum el çantası falan. Yok gömleğini bile alamazsın. Ya acıklı ama öyle falan. Neyse. Yani şimdi oralar zaten dolmuş yer yok falan. <gülüyor> şimdi işte bu büyük medeniyet. Ve bizim kültürümüzde çok şey vardı. Hala da işte var tek tük. Yani bütün dışarıdan gayretlere rağmen yok etmek için. Çünkü benim Haitili dostum, Jackson, Fransızım. Eğitimi de almış biraz da. Çok kültürlü, çok bilgili falan. Hücra bir yerlerde, dışında. Böyle derya adam ya, zincir. Haitili Jackson bana dedi ki, Kültürün gitmişse her şeyin gitmiş demektir. Türkiye'de kaç kişi buna, biz kaç tane, on beş tane kitap yazdık bunlarda, otuz, kırk, senedir. Türkiye'de dilin, gönlü yüzdüren dildir. Toplumun diline de kültür deriz. Onun adını, tarifini ben yaptım. Yani değiştirdim ben değil de işte Allah yaptırdı. Ondan sonra, kültür toplumun gönlüdür. Herkesin de gönlü vardır. Yani şimdi o kültürü, yani toplumun kü, gönlü olan, kültürü yüzdüren de oranın kültürel kendi dilidir. Ki bizim Türkçe belki dünyanın en eski dilidir. Matematik gibi yapısı olan her şeyi, çok açık şey, matematik, bilim, şu, bu, hepsini ben şahsen ya, uğraştım bunlarla. Oranın dildir. En büyük başarım ne biliyor musun? Türkiye'nin her köşesinde, dünyanın her köşesinde, nerede Türk varsa falan böyle, binlercesi falan sokaklara dökülüyor. Malatya'da, orada, burada falan. Hatta Diyarbakır'da. Ondan sonra bütün o halkımızdan her, her köşesinde tek başıma, Ben de siyaset siyaset öyle şeyler olmaz. <gülüyor> öyle sahne işleriyle uğraşmıyorum. Hakiki derin temelde olan işlerle uğraşmak, bilimle dört dalında Askeruçlarda olduğumuz için bir alışkanlıktım. Yani Türkiye'nin her tarafında, birçok yerinde birkaç defa, bir zaman bütün halktan gördüğüm muhabbet, tabi benim onlara duyduğum sevgi ve muhabbet, aşk ve onların bana gösterdikleri mukabele, benim için en büyük ödül olmuştur. Ayrıca. Tamam. Bitti, Bitti mi? mi? Yok, daha oldu. Tamam. Neyse ondan sonra buradan düşmeyelim de uç. Uçmaktan bahsettiler falan da. Ha, dur şimdi. <gülüyor> uçarım da uçakla da uçarım ama bundan uçmam. Yani kendim uçtum. Neyse bıraktık sonra evlenince. Dur bırakmak istemedik. Bir de işte. Şimdi... Ben iki kanatlı bir zümrüdü anga kuşuyor, ben değil de işte bana dedirten diyor. İki kanatlı tarihi bizim zümrüdü anga kuşu. Kazakistan'ın bayrağında da gök bayrak üzerine kanatlarını açmış bürgüt kuşu var. Mustafa zümrüdü anga kuşu gibi. Ben onun gibi bir şey. Ya da öyle olmaya yani galiba öyle olmuşum. Bu kanatlardan biri akıldır. Öbür kanat gönüldür. Gönülü şimdi Avrupa Birliği'nin toplantılarında falan oradaki alim adamlara falan böyle birçok konuşma yaptırıyorlar dersine falan. Gönülü anlatalım biraz dedik. Çünkü Batı'da gönül <gülüyor> eksiktir, yoktur. Nitekim Batı dillerinde gönül kelimesinin karşılığını bulamazsın. Sen tarzanca öğrene dur. Yabancı dille eğitim diye. Dışarıdan kakışlanmış. Gönül kelimesinin karşılığı bile yoktur. Gönül yoktur çünkü. Öyle bir kavram yoktur. İnsanlık yoktur. Kendi insanlarına bile kendi kendisinin insanı zaten öyle şeyleri aldırmaz. Sokakta ölseler üstüne basar geçer. Batı budur. Her gittiği yerde sömürgeciliği icat eden de Batı ülkeleridir. Ben kimseye karşı değilim. Ha. Her ülkede de bir sürü dostum var, tanıdığım var, sevdiğim insanlar var. Takdir ettiğim insanlar var. Ama kültür olarak. Batı vahşidir ya. Avrupa Birliği'nden gelme işte böyle bir alim adamlar falan bir toplantıda falan bize konuşma yaptırdılar. Her sene yaptırıyorlardı. Türk da geliyordu benle Sonra bir keresinde o gelemedi. <gülüyor> Oradaki hanımlar dedi ki ya sen niye geldin onu gönderseydin daha iyiydi falan. Yani onu sevmişler falan daha çok. Neyse bayağı bir git, oralara çok gittik geldik falan. Şimdi konuşma yapıyoruz falan. O sırada da işte Türk, herkes Avrupa Birliği falan deyip duruyorlar burada. Ben de biliyorum ki öyle bir şey yok. Hikaye, masal. Öyle bir şey yok aslında. Avrupalı'nın akıllısı da onu biliyor. Ondan sonra... Ha? Ne? Ha? <gülüyor> bitti. Süre bitti. E, süre bittip ama pil bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Bak, neyse. Bir, bir iki cümle. Biraz... Şimdi... Sonunda akıl bilgisayar gibidir. Şunu hesap edersin, şuradan şuraya kestirme nasıl gittir dersin, bulur, ona göre gidersin. Ama aklı boş bırakırsan muzurlukla uğraşır. Akıl hiçbir yerinde durmaz. Yani, muzurlukla uğraşır, mikroplukla uğraşır, sahtekarlıkla uğraşır, şerefsizlikle uğraşır hatta. İstersen bak. Ama şimdi... Bizim ta binlerce yıllık kültürümüzde, Asya'da buralara kadar getirdiğimiz tasavvufla da yaşamış olan bir de gönül var. İç alemi. Gönülün gönül akıl nereye gideceğini sana söylemez. Nasıl gideceğini sorarsın, söyler. Bilgisayar gibi hesaplar. Nereye gideceğiz? Hedefimiz ne olacak? Ne için çalışıyoruz? Kimin için çalışıyoruz? Ne için didiniyoruz? Bunu sana söyleyecek olan gönlündür. Gönlü yüzdüren de şahıs için gönlüyü yüzdüren dildir. Tarzanca değildir. Oradan sadece melanet öğrenirsiniz. Ondan sonra yani dolayısıyla gönül Akla yol gösterir. Şunu hesap et, bunu hesap et, şunu yap, bunu yap. Ama ne yapacağını söylemez. Onu senin kültürün, binlerce yıllık birikiminin tarih boyu kaç kıtada? Asya'dan başlayıp, onu, onun tesisiyle oluşmuş olan, çok uzun sürede atalarımızdan gelme, gönlümüz bize yön verir. Akla yol gösterir. O olmayınca işte batı gibi olur. Mesela akıl, la kullanıp nükleer fizikçi olmuş E, iyi, fizikten iyi anlıyor. Bunlar da tanınıyor. Yani biz de konuştuk ama ya adam ne yapıyor bununla? Daha fazla insanın, daha fazla milyonlarca insanın öldürülmesi için daha daha berbat bombalar yapıyor ya. Devlet de para veriyorda. Bu da işte şöyle için para için falan onu yapıyor. Bir gün de insanlar var, insanlık insanlık için halbuki bilimi kullanarak çok daha faydalı şeyler yapılabilir. O yok. O bakımdan her insanda bu iki kanadın gelişmiş olması lazım. Akıl ve gönül. Aklı geliştirmek için bilime, biliminizi öğrencilere falan da söylüyoruz. Geliştirmek için de yine Türklerin, cebri icad eden Türklerin, هندse ile birleştiren Türklerin icadı. Matematik, riyaziye yüklenin. Bütün bilimlerin başı sos toplumsal bilimlerde bile hukukta bile falan, Herkesden fazla matematik diye kafanız çalışıyorsa en derin yerlerine daima o dalda Türkler zaten dilleri matematik gibi olduğu için çok yatkındırlar. Dünyanın neresinde olsalar, hangi dala girseler matematik yoluyla sivrilmişlerdir. Matematik yoluyla o sahada öbürlerinden fazla matematik yapıyorsanız kültürümüz buna müsait. O zaman Türkler hemen bir numara olurlar her gittikleri yerde. Aklı geliştirmek için bilime, bilimi geliştirmek için. Biliminizi, matematiğe yüklenin. Gönülünü geliştirmek için de gönül terbiyesi şarttır. Bunu da binlerce yıllık geliştirdiğimiz gönlün terbiyesi ve devamlı terbiyesi bu devamlı bir iştir. Her, bir gün öğrendim, tamam bitti. Hayır, her gün yeniden öğreneceğim. Gönül terbiyesini de geliştirmek lazım. O zaman insan Aklıyla beraber gönlü ne kadar geliştikse, gelişirse o derece insan olur. Onun için, şimdi dünyanın da insanlığı bizden yeniden öğrenmeye ihtiyacı var. Batı'ya defalarca geldik, gittik Asya'dan kaç bin senedir. Her defasında bilim de öğrettik, tıbbı da öğrettik. İnsanlık anlayışı, işte insani değerleri falan da öğrettik. Unuttular gene. Şimdi kendimizi toparlayacağız da. Ondan sonra Batı'ya bir daha öğreteceğiz. İşimiz çok yani öyle boş geçecek vakit yok. Onun için yapacağız inşallah. Ve <gülüyor> şimdi onlar da bekliyor. Batı'da bana soruyorlar ya. Halimiz ne olacak? Söyle. Bu Batı'nın batısı Azmanistan dediğim vahşi yerde bile ahali. Avrupa'da birliğin işte biraz daha eğitimli ama işte köken aynı. Bunlar bana diyorlar. Halimiz ne olacak? Söyle. Ben de diyorum ki Merak etmeyin, hep beraber hallederiz. <gülüyor> yani bu ilk duyduğum konuşmada falan da geçti. En önemli şey, tasavvuftan da temelinde en önemli şey insanın kendini tanımasıdır. Kendini şahıs olarak tanıyacaksın, kendi iç alemini, gönlünü tanıyacaksın. Ayrıca toplumunu kendini tanıyacaksın. ki ondan sonra yani bunlar da hala ülkemizde bütün engellemeler rağmen tamam ondan sonra şey oldu yani hala yaşıyor ve gönlünüzün de gelişmesiyle iki kanatlığınızı açarak zümrüdü anka kuşu gibi perişan edilmekte olan milyarlarca insanın mahvedilmekte olduğu şu andaki dünyada üzerinden zümrüdü anka veya bürgüt kuşu gibi uçarak akıl ve gönül kanatlarınızla uçarak insanlığa yeniden insanlık vereceksiniz. Allah'a şükür. Evet. Ve bunu hepimizin, hepimizin, hepinizin gene buradan yapacağımızı kesin biliyorum. Hiç şüpheniz olmaz. Çok teşekkür Çok Sağ olun. Çok sağ olun.